Baş yaşam için teknoloji. Merhaba, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği. Atalık tohumların takas edilebileceği Tohum Takas Ağı sitesi yani tohumtakas.org adresine kullanıma açtı. Tohum takas ağı elektronik veri tabanı sayesinde isteyen herkesin elindeki atalık tohumları takası açabilecek ve küçük miktarlarda atalık tohum talep edebilecek bu siteden. Buğday Derneği bu sayede hızla kaybolan atalık tohumlarımızı kurtarmak için başlattığı Tohum hareketine katılımın artmasını hedefliyor. Tohumtakas.org sitesinde sandıkta veya yastık altında kalmış atalık tohumlarımız takasa açılıyor. Siteye kayıtlı olmak, tohum talep etmek, takas etmek ücretsiz. Tohum takas tek isteği hasatta bir miktar tohumu ayırıp başkalarıyla paylaşmak. Elinde atalık tohum bulunan veya atalık tohumları çoğaltmak için elini taşın altına koymaya kararlı herkesin ücretsiz kullanabileceği bir site. Tohum takasının yapılmasına izin verdiği gibi ekildiği coğrafya, iklim şartları, ürünün yetiştirilmesinde kullanılan yöntemler ve girdiler de kayıt altına alınıyor. Bu şekilde hangi tohumun hangi şartlar altında ne kadar verimli olduğunun bilgisi de tohum takası yapanların elinde oluyor. Bu çok önemli zira tohumun yaşaması için uygun ortamın sağlanması gerekiyor. Tohum en hızlı kaybettiğimiz varlıklardan biri. Piyasa şartları atalık tohumlar kullanan küçük üreticilerin piyasada yer bulamaması ve market büyük üretim ve dağıtım zincirlerinden gelen hiçbir üründe yerel tohum kullanılmaması sebeplerinden ötürü yüzlerce çeşit tohum tehdit altında. 2006 yılında kabul edilen 5553 sayılı tohumculuk kanunu ile kayıt altına alınmamış tohumların satışının yasaklanması. Sonrası yerel tohumlarla ilgili Buğday Derneği'nin attığı adımlar şöyle. 2008-2009 yılında Türkiye'nin tarımsal biyolojik çeşitliliğinin korunması için tohum ağının korunması projesinde 3 ayrı toplantıda 30 kişi ve kurumla bir, bir görüşmeler yapıldı. Ve ağın stratejik yapısı kuruldu. 2011-2012 yıllarında ise kaybolmakta olan 42 ayrı cinsten 155 çeşit yerel tohum kurtarıldı ve 27 farklı çiftlikte ekilerek çoğaltıldı. 2013 yılında yerel tohum envanterinin %1. 150 çoğaltılması, takas ağına 17 adet yeni çiftliğin katılması, 2014 yılında ise 20 adet çiftliğin 169 çeşit yerel tohumu takas ederek üretmelerinin sağlanması. Proje 2011-2014 yılları arasında adım adım oluşumu yani adım adım.org gönüllü koşucuları tarafından desteklendi ve tohumtakas.org sitesi Sivil Düşün Avrupa Birliği civilduyusun nokta net aktivist derneği ile de hayata geçiriliyor bugün. Büyük müjde tohumtakas nokta org artık bizlerle. Kanada'nın enerji devi Enbridge, Amerika Birleşik Devletleri'nde doğal gaz firması Spectra Energy'yi 28 milyar dolara satın almak için anlaşmaya varıldığını duyurdu. Enbridge'den yapılan açıklamada 28 milyar dolarlık satın almanın sonucunda oluşacak firmanın Kuzey Amerika'nın en büyük enerji altyapı şirketi olacağı belirtiliyor. Bu firmanın toplam piyasa değerinin 127 milyar dolara ulaşacağı kaydedildi. Yeni oluşacak firmanın adı da Enbridge INC olacağı bilgisi açıklamada var. Hisselerin %57'si şu an Enbridge ortakları tarafından tutuluyor. %43'ü ise Spectra Energy ortakları tarafından sahip olunacak. Açıklamada her iki firmanın yönetim kurullarının satın almayı onayladığı bildirilirken anlaşmanın gelecek yılın ilk çeyreğinde tamamlanması beklendiği kaydedildi. Enbridge İcra Kurulu Başkanı Al Monaco açıklamada anlaşmanın her iki şirket için dönüşümsel olduğunu ve firmalar için çeşitlilik ve finansal esneklik oluşturacağını vurguladı. Uzmanlar düşük petrol fiyatları nedeniyle enerji şirketlerinin nakit akışı ve yatırım bulma gibi sorunlarla karşılaştığına dikkat çekerken yeni oluşacak firmanın ham petrol, petrol ürünleri, doğalgaz, boru hatları ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda zengin bir portföyünün olacağı belirtiliyor. Tabii yenilenebilir enerji... Burada fosil yakıtlarda nasıl oluyor da bir araya geliyor tartışma konusu. Bu arada tabii ki bu birleşme sonrası New York Borsası'nda Enbridge hisseleri %4.7, Spectra Energy'de 13.7 artış gösterdi. Enbridge'in Devletleri ve Kanada'da yaklaşık 53.000 kilometre uzunluğunda petrol ve doğalgaz boru hattı var. Merkezi Houston'da bulunan Spectra Energy'nin ise 34.000 kilometreye yakın. Şirketin ayrıca toplam 8.5 milyar metreküp doğalgaz ve 4.8 milyon varil ham petrol depolama tesisi bulunuyor. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Dakota eyaletinde yaşadıkları bölgeye inşa edilen petrol boru hattını protesto eden yerlilere boru hattını inşa eden şirketin korumaları köpekle saldırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Dakota eyaletinde Sioux kabilesinin yaşadığı Standing Rock Sioux doğal koruma alanına 3.8 milyar dolarlık petrol boru hattı inşa ediliyor. Democracy Now!'dan Amy Goodman saldırı sırasında kendi topraklarını savunan yerleşimcilerle birlikteydi. Yaşananları Democracy Now!'da tüm detaylarıyla anlattı. Proje mahkemelik olsa da mahkeme 9 Eylül'den sonra kararını vereceğini açıkladı. Bölgede yaşayan yerler ise projeye tepkili. Yüzlerce gösterici barışçıl protesto eylemi için proje alanına doğru ilerlerken özel güvenlik şiddetine maruz kaldı. Bölgede yaşayan kabinenin sözcüsü Steve Sittingbear yani Oturana'yı, 6 protestocunun korumaların üzerlerine saldığı köpekler tarafından ısırılarak yaralandığını, 30 göstericinin de biber gazıyla hafif yaralandığını söyledi. Petrolden uzak, yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan Resulan Uygar Özesmi